Radyo Agos. Günaydın sevgili Radyo Agos dinleyicileri. Eylül ayının son e, programını yapıyoruz bugün. E, bir ay daha geçti. Ve e, gene yoğun e, gündemli dolu dolu bir Agos'la karşınızdayız. Bu hafta gazetemizde istediğimiz konulara dair her hafta olduğu gibi... E, ...sevgili arkadaşım Uygar'la birlikte, Uygar Gültekin'le birlikte... Bir buçuk saat bir program yapacağız. Gene her zaman olduğu gibi konuğumuz olacak. Her zaman olduğu gibi sevgili Altun'un bizim için hazırladığı müzikler dinleyeceğiz. Ve e, gündemimize e, geçecek olursak, bu hafta Agos'un e, başlığından başlayalım istersen. Çünkü biraz sonra davet edeceğimiz konuğumuz da bununla ilgili. E, Süreyenliler 85 yıllık okul başlığı. Hasretini sona erdirdi değil mi evet, Uygar? Tamam. Ee, başlangıç bir anaokuluyla olsa da e, anaokulu aslında çoğu zaman okul bile kabul edilmiyor. Okul öncesi eğitim başlığı altında sunulan bir e, başlık olduğu için. Ama konu bizim için önemliydi. Çünkü Suriyeni toplumu e, azınlık haklarından yararlanamayan bir azınlık grubuydu Türkiye'de. Ee, Müslüman olmayan bir azınlık olduğu halde ve Lozan'daki bütün e, sistem bunun üzerine kurulu olduğu halde e, siz kurucu unsurlusunuz deyip ana dilinden mahrum bırakılmış bir toplumdan bahsediyoruz. Buna daha kapsamlı değineceğiz ama e, bu hafta başlığımızda gene birinci sayfamızda gördüğümüz e, haberler e, Muammer Güler'le ilgili. Muammer Güler biliyorsunuz. Agos'a e, doğal olarak e, çok e, konu olan bir e, siyaset adamı e, bu konu olma Hrantnik cinayetiyle başlıyor. O dönem İstanbul valisiydi. Bugünse İçişleri Bakanı Muammer Güler. Ve Muammer Güler e, İstanbul valisi olduğu zamanda İçişleri Bakanı olduğu zamanda e, açıklamalarıyla hep belirli sıkıntılara yol açan bir e, Siyasetçi oldu ee, Çok münayim bir insan olduğu e, Söylenemez e, Şimdi de gene Ranting yargılamaları Tekrardan başlanınca Sıfırdan başlanınca Doğal olarak Muhammed Güler'le ilgili e, Mütemadiyen haberlere Rastlayacağız gazetemizde Bunun dışında Ee, kültür sanat e, sayfalarımızda tabii e, Biennale haberleri var. İstanbul Bienali önemsediğimiz bir alan oldu. Hemen hemen her hafta, her sayımızda Biennale e, ayrı bir pencereden, ayrı bir bakış açısından, ayrı bir sanatçının e, değerlendirmesiyle eğilmeyi e, ilke edindik diyelim. Öyle bir prensip gibi e, edindik. Bu hafta da bunu sürdürüyoruz. Bir Alman sanatçıyı sürdürüyoruz bu hafta. Ve bir Alman sanatçının Türkiye'nin sorunlarını içeriden insanların görebileceği, onların yorumlayacağı sorunlara dair sanatsal üretimini değerlendirdik sayfalarımızda. Christoph Schaeffer bir Alman sanatçı ama Türkiye ile ilgisi, En çok da Türkiye'yi belli ölçülerde bildiği halde amatör e, ölçeklerle birçok konuya amatör bir entelektüel yaklaşımıyla e, Türkiye hakkında bilgisi olduğu halde Biyana'da katılmasını tetikleyen en önemli unsur Gezi Parkı direnişi olmuş. E, buna dair açıklamaları var. Gezi Parkı direnişiyle Kendi yaşadığı şehir arasında Hamburg arasında e, inintiler kuruyor Oradaki bir parkın gene toplu konut e, ta kurban gitmek üzereyken e, Hamburg insanlarının direnişiyle başka bir işleve dönüştürüldüğünü Bir park olarak elde edildiğini anlatıyor Gerçekten de biz İstanbul'daki duyarlılığın e, bu kadar ses getirdikten sonra Dünyadaki başka örnekleri olduğunu da bir daha neredeyse öğrendik Yerevan'da benzer bir direniş olduğunu öğrendik. Şimdi e, Schaeffer e, vasıtasıyla Almanya örneğini öğreniyoruz. Demek ki e, sömürü küreselse dertler de küresel oluyor. Her yerde insanların tepkileri de birbirine benziyor. Yine kültür sanat sayfamızda e, Jandan Kürtçe Normal Şarkılar e, adlı bir başlık var. Sevgili Özgün Çağlar'ın e, derlediği bir haber bu. E, Mardin'li bir sanatçı, Kızıltepe'li bir sanatçı Ve Kızıltepe'den Kürtçe rock müzik yapıyor e, Rock müziğe bir anlamda şehirli bir yorum getirdiğini e, söylüyor e, Biz bu kaygıyı, bu tasayı e, Bajar'ın söylemleriyle de biliyoruz Bajar topluluğu da hemen hemen aynı minvalde yol alan bir topluluk olmuştu Öyle ki e, kültür sanat sayfalarımız da bu hafta oldukça eee içerikli, oldukça kapsamlı, oldukça dolu. Uygar sen ne eklemek istersin bu sayfalara dair? Senin de ha tabii çok önemli olarak bir konuya daha ben değineyim sonrasında da Uygar'ın bir birkaç habere değinmesini sağlayalım. benim aktarmak istediğim önemli haberlerden biri de İstanbul Ermeni toplumu için önemli bir din adamının Episkopos Şahan Sıvacıyan'ın vefatıydı. Şahan Sıvacıyan aşağı yukarı 60 yıldır kilisede hizmet üreten bir adamcağızdı. 87 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul doğumluydu. Üsküdar'lıydı. Doğal olarak şu söylenebilir. Tabi din adamları tutucu olacaktır. Bu doğaldır. Şahan Sırpazan da tutucuydu ama Ee, Ermeni Kilisesi bağlamında baktığımızda biz devrimci din adamları figürüne de alışıkız ee, ama e, rahmetli mütevaffa Şahan Episkopos o kategoride değil muhafazakar bir din adamıydı bununla tanınıyordu. Bunda da büyük hürmetle görüyordu onun bu özelliği de toplumun belli bir kesimi tarafından çok e, değerli bulunuyordu çünkü buradaki muhafazakarlık aynı zamanda gelenekçilik olarak da ifade ediliyordu Ermeni toplumunda. E, bu gelenekçilikte kaybolan gelenekleri göz önünde bulunduracak olursak, bugünkü kent soylu yaşamımızda birçok şeyin büyük bir erozyona uğradığını düşünecek olursak, onlara sahip çıkma anlamında ayrıca bir değer ifade ediyor tabii. E, özellikle e, mütevfanın bu özelliği e, vurgulanıyor ölümünden sonra yayınlanan yazılarda. E, biz bu haftada sayfalarımızda genişçe Şahansırpaza'nın yaşamını, Özellikle de onun din adamı kimliğinin yanı sıra birlikte taşıdığı öğretmen, eğitimci, okul müdürü kimliğinde işledik. Bu bağlamda öğrencilerinden görüşler aldık. Öğrencileri de bu görüşleri anlatırken bir yandan yani 15-16 yaşının psikolojisiyle önlerindeki o sert öğretmen tipini eleştirel olarak yazarlarken... Bir yandan da sonra zaman içerisinde o sert öğretmenle mezun olduktan sonra nasıl bir arkadaşlık ilişkisi geliştirdiklerini de anlattılar. Oldukça insani tarafı ağır basan hoş yazılarla andık şansır pazanı Ve Uygar Başkan'a neye değinelim bu hafta? Evet, bu hafta yine önemli başlıklardan biri de e, gazeteci Sibel Ürtaş'ın çıkardığı Kafesteki Türkiye isimli kitabın tanıtımı var. Ferda Balancan'ın yaptığı bir röportaj. Evet. Türkiye'deki Hristiyanların hem kafes eylem planında sık sık karşılaşmıştık. Nasıl fişlendikleri, ne gibi muamelelere maruz kaldıkları. Yine zirve, zirve katliamı da bu konuda Hristiyanların başına gelen en önemli facialardan biriydi. Sibel Ürtaş bütün bunları eline boyuna derlediği bir kitap hazırlamış. Kafesteki Türkiye, Hristiyanlar neden öldürüldü at başlığıyla. Ferda Balancı'nın yaptığı bir röportaj var. Sibel Ürtaş özellikle DİNK cinayeti, dink davasında dikkat çekiyor. Ve Türkiye'de siyasi iradenin Ermeni düşmanlığı ve azınlık düşmanlığı ile henüz hesaplaşamadığına dikkat çekiyor kitabında Agos'a verdiği röportajda. Yine bu haftanın en önemli... Bir de orada özür derim sözünü kestim Uygar. Benim çok dikkatimi çeken şey... ...derin devletin derin bütçesiyle ilgili tespitleri çok ufuk açıcı olacak. Sadrın bu kitabın bu çalışmanın değil mi? Evet, evet. Özellikle oraya doğru bir vurgu var. Yani bu bütçe harcamalarının takibi... ...derin devleti de ifşa eden bir yapıyı bize sunmaktadır hı hı. diyor. Hı. Çoğunlukla gözden kaçan bir şey. Hakikaten örtülü ödeneklerden nerelere hangi kaydetti... Kaynaklar aktarılıyor, bu kaynaklar sonrasında nasıl oluyor? Adı üstünde zaten bir örtülülük var ama o örtülülüğün örtüsünü biraz araladığımızda e, oldukça çarpıcı gerçekler çıkacak karşımıza. Buna değinen e, bir hususu da vardı. Evet aslında hem röportajın hem de kitabın en dikkat çeken noktalarından biri de bu oluyor aslında. E, hani hem örtülüyor denekten gelen paralar hem de bütün bu yaşanan süreçlilerdeki O mali bütçeyi biraz ortaya koymaya ve bunun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor Sibel Hurttaş. Yine bu hafta Agosta dikkat çekici yazılardan biri de Robert Koptaş'ın yazısı. Robert Koptaş, Hrantnik Vakfı'nın 2-4 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği Müslümanlaştırılmış Ermeniler Konferansı'na bu hafta köşesine yer vermiş. Gevur değil Müslüman Ermenili başlığıyla yazısında konferansın düzenleyicilerinden Sabancı Üniversitesi'nden akademisyen Ayşegül Altınay'la Yaptığı sohbeti köşesine taşımış. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de Müslümanlaştırılmış Ermeniler yakın zamanda sık artık Türkiye'nin gündemine girmeye başladı. Görünür olmaya, Görünür olmaya başladı değil başladılar. mi? Görünür olmaya başladılar. Özellikle yine Agos'un daha önce manşetine taşıdığı soykulu meselesiyle birlikte aslında uzun yıllardan beri fişlendikleri, uzun yıllardan beri takip edildikleri aslında devletin elinde ya da egemenlerin elinde böyle bir... Takip sürecinin devam ettiğini de görüyoruz. Robert Koptaş konferansın önemine dikkat çekiyor ve bu hafta köşesine taşıyor. Ee, dediğimiz gibi 2-4 Kasım tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek konferansın detayları ve konferansta ortaya çıkacak tartışılacak konular ve ne gibi cevaplar aradığımız meseleleri de Robert Koptaş'ın bu haftaki köşesinde taşıyor. ...yer verdiği konulardan biri. Muhtemelen o konferans... E, ...günleri yaklaştıkça ya da konferans... ...günleri içinde veya konferanstan hemen... ...sonrasında da oradaki sunumlar... ...üzerinden falan biz e, bu konuya... ...oldukça değineceğiz. Hı -hı. Ama sen... ...zaten bu haftadan bir haber de... E, ...kotarmıştın değil mi? Senin evet, bir evet. haberin var dördüncü sayfamızda. E, biraz da ondan... ...bahsedelim mi Uygar? Evet. E, Seyfettin Bozan, kendisi Adıyaman'da yaşıyor... E... ...1994'te aslında Ermeni olduğunu ailesindeki sohbet aralarında az çok duymuş ama... hani ...ne kadar önemli, ne kadar idrak edebildiği bir şey kendisi çok da önemsemediğini... ...ya da bunun çok konuşulmadığını anlatıyordu. Ancak 1994'te uzman çavuş olarak askerli göreve başladıktan kısa bir süre sonra... ...güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı için oradan atılıyor kendisi. Ve aslında o gün Ermeni olmasının ne kadar aslında bu devlet için önemli olduğunu fark ediyor... Çünkü hani kendi deyimiyle güvenlik soruşturmasında olumsuz sonuçlanabilecek hiçbir durum yok hayatında. Hani karakola tek bir kere bile gitmemiş. Ancak çevrede soruyor, soruşturuyor hani çok da meselenin peşinde hani neden böyle olduğuna dair. Eee oradan atıldıktan sonra ailesi hani işte biz aslında Ermeniyiz. Hani yıllar öncesine kadar Ermeni olarak yaşadık. Bu yüzden atılmış olabileceğini söylüyor. Ve Seyfettin Bozan da şimdi bunun bir hukuk mücadelesi başlatmış durumda. Hani ayrımcılığa maruz kaldığını, Hani Ermeni olduğu için böyle bir ayrımcılığın olmasını zaten çok kabul edemediğini belirtiyor. Ve buna karşı bir tepkisi var. Özellikle bu dönemde 28 Şubat kararlarıyla birlikte hükümetin çeşitli geri dönüş adımları, özellikle oradan atılanların tekrar orduya alınması için demokratikleşme hamlelerinin yapıldığı bu dönemde bizim de ayrımcılıktan kaynaklı olarak... E, çeşitli mağduriyetlerimiz var ve bunların giderilmesi gerektiğini söylüyor Seyfettin Bozan. Bu da aslında bu haftanın evet önemli başlıklarından biri. Şimdi Bozan'ın bu ıı... Hukuk mücadelesi bir yandan da şu soruya çok somut bir cevap getiriyor. Biz Türkiye'li Ermenilere sık sık sorulur bu. Genellikle de e, sorunun cevabı da önceden tasarlanmış olarak sorulur. Hiç ayrımcılığa uğruyor musunuz Türkiye'de diye. Beklenen e, cevap da yok hayır hiç uğramıyoruzdur. Hı hı. E, ama işte bu çok somut bir örnek e, gerçekten. Evet, özellikle... Ders Seyfettin bozan örneği çok somut. Dolayısıyla bu hukuk mücadelesi de zannediyorum ki e, yankı bulacak, ses getirecektir ileriki aşamalarında Hı. gelişmelerine bağlı olarak. Zaman gene hızlı akıyor, çok hızlı gidiyor. E, biz e, belki de ilk müzik aramızı verelim, ilk e, belirlenmiş müzik parçamızı e, dinleyelim. Arkasından da zaten konuğumuzla devam edelim programımıza. E, dolayısıyla şimdi art Artotunç Boyacıyan'dan... Armenia adlı parçayı e, dinleyeceğiz. Bu parça aslında bir film müziği olarak tasarlanmış. E, kendisi de diasporalı bir sanatçı olan yönetmen Robert Geligyan'ın 2006'da Ermenistan'a yolculuk adlı filmi için yapılan müziği dinliyoruz şu anda. Artur Tunç Boyajian bestesini. <Gülüyor> Evet, programın e, heh, girdik mi Evet e, programın girişinde e, değinmiştik bu haftaki manşet konumuzda e, Türkiye'deki süryani toplumu 85 yıl sonra ilk kez bir okul sahibi oldu ve dediğimiz gibi bu bir anaokuluydu aslında okul da sayılmıyor okul öncesi eğitim yapacak bir kuruma sahip oldu ama bu bir başlangıç bu bir tabunun yıkılışı e, öyle ki Bu konuda da önemli bir e, hukuk mücadelesi götürmüş olan konuğumuz şu anda e, evet, stüdyomuzda sayın, Uygar çalışmıştı bu haberi. Uygar konuğumuzu takdim edelim ve Evet mövzuyu açalım. Evet hani Türkiye'de tam demokratikleşme paketi, demokratikleşme söylemlerinin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde 85 yıllık inkar aslında bir son bulmuş oldu. Süryaniler bilindiği gibi e, tam 85 yıldır Türkiye'de okul izin verilmiyordu. Bu anlamda... ...çok ciddi sıkıntılara maruz kaldılar. Yani Süryanici'nin... ...yok olma tehlikesi de... ...buna dahil olmak üzere. Ee, Beyoğlu Meryem Ana Kilisesi... ...Süryani Meryem Ana Kilisesi... ...vakfı bu konuda ciddi bir hukuk mücadelesi başlattı... ...ve hukuk mücadelesini kazanmış durumdalar. Ee, şimdi vakfın başkanı... ...Sait Susin bu haftaki konuğumuz... ...bizlere hukuk mücadelesini... ...bu serüveni, bu yolculuğu biraz anlatacaklar... ...ve anaokulu sanırım önümüzdeki yıla... ...yetişecek. Önümüzdeki öğretim... ...öğretim yılında... eğitime başlaması hedefleniyor Kafalarındaki anakul tasavruğu ve bundan sonra süreci nasıl işleyeceğini bizleri anlatacak. Hoş geldiniz Sait Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Herkese evet. iyi hafta sonu diliyorum. Konumuza gösterdiğiniz duyarlılık için Açık Radyo'ya, Agos Gazetesi'ne, Agos e, Radyosu'na çok teşekkür ederim. İsterseniz e, bu serüveni anlatmadan önce Süryanilerin eğitim konusunda tarih boyunca 2000 yıllık geçmişe Geçmişi göz önüne alarak bir değerlendirelim. Hı. Okulu açma isteğimizle ilgili serüven, serüven Süryanilerin kurdukları eğitim kurumlarına kısaca göz attığımız zaman şunları görmüş oluyoruz. Süryaniler ataları Aramilerden aldıkları kültür mirasını geliştirerek birçok eğitim kurumları açmış... Ve özellikle 4. yüzyıl ile 13. yüzyıl arasındaki dönemde başta teoloji, felsefe, astronomi, matematik ve büyük ilerlemeler göstermişlerdir. Bugünkü Urfa'da, o günkü adıyla Edessa'da, Edessa Yüksekokulu, yine bugünkü adıyla Musaybin'de, o gün Nisbin diye geçiyordu. Nisbin okulları o dönemin, en kaliteli en yüksek e, düzeyde eğitim veren kurumlarıydı. Burada Süryanice'nin yanında antik Yunan felsefesi inceleniyordu. E, Arapça, Arapça ve diğer dillerde, diğer eğitim diğer e, bilim dallarında e, ciddi eğitimler veriliyordu. Süryani bilim adamları 13. yüzyıldan sonra Daha çok dini konulara yoğunlaşmış ve bu konuda birçok eser bırakmışlardı. Süryani okulları o dönemin en iyi eğitim veren kurumlarıydı biraz önce söylediğim gibi. Hemen Osmanlı dönemine geçecek olursak Osmanlı dönemiyle Cumhuriyet'in ilk yıllarında diğer kardeş cemaatler gibi, kardeş Hristiyanlar gibi, müsevviler gibi Süryanilerin de okulları vardı. Genellikle manastır ve kiliselere bağlı eğitim kurumlarında Süryani çocukları dini eğitim, Süryanice ve Arapçanın yanında diğer dersleri de alıyordu. Süryanilere ait en son okul 1799'da açılıp Mardin Kırklar Kilisesi'nde açılıp daha sonra yine Mardin'de Mor Mihail Kilisesi'ne taşınan ve 1928 yılında kapanan okuldur. Bu okulda diğer bütün okullarda okutulan okul dersler gibi yine Süryanice, Arapça, Osmanlıca dersleri veriliyordu. Bu okul son okuldu değil mi hocam? Hani bu son de, bu son evet. okul. Şimdi 1928. 1928. 1928. Evet. Ee, yeni geçti. Daha elimize geçmedi. Sadece basından izliyoruz. Eee 1800'lü yıllarda azınlık okullarıyla ilgili 3 cilt bir eser yayınlandı. Daha elime geçmedi. Orada 1800'lü yıllarda 19. yüzyılda 29 tane Süryani Okulu'ndan söz ediyor. Evet, ee, dediğim gibi en son okulumuz 1928'de kapanmış oluyordu. Şimdi biz 2011'de bizim dönemimiz e, göreve geldikten sonra çocuklarımıza Süryanice'yi nasıl öğretiriz konusunu birinci gündem konusu olarak yaptık. Tabii metropolitimizin Sayın Morfileksinos Yusuf Çetin'in de bu konuda çok büyük, öteden beri çok büyük duyarlılığı vardı. Ve ne yaparız diye konuşurken... Ee, özür dilerim, sözünüzü böldüm. Çok Esen... özür dilerim. Ee, bu duyarlılık zaten zannediyorum ki e, da Mardin'deki manastırlarda da belli oranda hayata da geçirilebiliyordu değil mi? Yani okuldan dönen çocuklara, e, Süryanice öğretmek üzere. Devri Zaferan'da veya Mor Gabriel'de zaten kurs gibi bir evet. süreç zaten evet. işleniyordu. Yani Manastır halen eğitime katkısını mümkün olduğu kadar yerine getirmeye çalışıyordu. Şimdi o, o, o katkı her zaman olmuştur. Özellikle yoksul çocuklarımız ister köylerde olsun ister Mardin'deki yoksul çocuklar milli eğitim okullarına gittikten sonra Köylerde yaşayan bir tür yurt gibi manastıra geliyorlardı ve söylediğiniz gibi manastırlarda hem dini eğitim görüyorlardı hem Süryaniceyi öğreniyorlardı. Tabii geriye döndüğümüz zaman orada birtakım sıkıntılar yaşanıyordu. Okula giden çocuk çocuk ilgili dahi birtakım manastırlarda kovuşturmalar yapılıyordu. Manastırların bir dönem kapatılma durumu bir de söz konusu olmuştu. Şimdi biz bu işin tam resmi olarak zaten öteden beri bizim okul açma hakkımız olduğunu bildiğimiz Hı. için öteden beri bunun üstünde konuşuluyordu. Bundan önceki dönemlerde de birtakım çalışmalar yapılmıştı ama bugünkü ortamda hakikaten bunun çok rahat olacağını olması gerektiğini düşünerek ilk önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek bir yol göstermesini Haziran'ın birinci başında gittik. Sayın Muammer Yıldız'la görüştük. İl Milli Eğitim Müdürümüzle görüştük. da Yazılı olarak müracaatımızı yapın diye söyledi. Tuttuk. Biz de bütün gerekçeleriyle ihtiyacımızı ve nasıl yapabileceğimizi ne yapacağımızı sorduk kendilerine. Yazılı olarak bütün isteklerimizi yazdık. Yazımızda Milli Eğitim Müdürlüğü müfredatına ek olarak haftanın belli gün ve saatlerinde Süryanice dersi de verebileceğimiz bir anaokulu. Anaokulundan başlayarak işe koyulmamızı belirttik. Koyulmak istediğimizi belirttik. 6-6'da resmi olarak müracaatımızı yaptık. 26-7 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Genel Kurulu Başkanlığında İstan Başkanlığından İstanbul Valiliği kanalıyla bize cevap geldi. Olumsuz bir cevap. Geldi. Gelen cevapta şöyle deniliyor. Lozan Anlaşması'nda Süryanilerin azınlık sayılmayıp asli unsur olarak kabul edildiği ve 5580 sayılı özel öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına Türkçeden başka hiçbir dil ana dilleri okut olarak okutulamaz, öğretilemez şeklinde ki hükme dayanarak bunun mümkün olmadığını söylediler. Bunu şimdi bir müzik arasından sonra biraz daha açalım mı? Tabii. Bu hükmün e, arka planındaki sadece okul değil belki de bir e, azınlık cemaati olarak e, sunulamamanın, azınlık cemaati olarak ifade edilememenin getirdiği Okul ve onunla birlikte daha bir dizi sorunu açarak peki, devam edelim mi? Kısa tabii, bir aradan tabii, sonra. Tabii. Radyo Agos. Açık Radyo, şimdi ve burada. Müzik Reklamlar Bonkör bir kalbi var Bizim için atar Dokunduğu her şey Mutluluk katar Hani hep derler ya ah! Wonderful World Türkiye'nin en bonkör kartı WorldCard Tam 22 yıldır Türkiye'yi hayallerine kavuşturuyor Açınızın muayenesini yaptırmak için zaman mı bulamıyorsunuz? Üzülmeyin. 0850-333-2424'ü 24, 24 arayın. Arabanızın muayenesini siz yerinizden kalkmadan biz yapalım. Yenibirhizmet.com Ben Özel Sezin Okulu öğrencisi Mithat Kuş. Bu yıl yaptığımız rehberlik derslerinde empati kuran insanların daha vicdanlı olacağını öğrendim. Ben de bize okulda öğrettikleri gibi empatiye çok önem veriyorum. reklamlar bitti. Açık Radyo. Radyo Agos. libon mone kesokh mesidi katorat telubon o habib habib ay kunt sokh nadibon mone kesokh mesidi katorat telubon lamta lahmo tuqlina mak wala trdayna lolol sokh torat tayminu DÖKTÖTÖR TAN K thumbnails PõL-DEM-EE TUN يدوب خيرونو منق الزختورات يبي حبيدو علي عينوك يتونو ودربي يدوب خيرونو منق الزختورات يبي حبيدو يقطونو ويلخ لي بيدو رحمه وفرشت لي مر رحمه ليت نجاد si tohto iid ta re Şimdi kaldığımız yerden Sait Bey ile de yine devam ediyoruz ee, ve tam da e, şu noktada kalmıştık. E, resmen azınlık statüsüne sahip olmamak Suriyani toplumunda e, okul e, açamamanın dışında da e, belli sıkıntılar yaratmış mıdır? Suriyani toplumunun e, görünür olabilmesine engel olmuş mudur? Politik talepler sunmasına engel olmuş mudur? Sivil bir organizasyon geliştirmesine engel olmuş mudur? Çünkü biz bunları örneğin e, resmen azınlık statüsünde olan Ermeni veya Rum toplumlarında görebilmekteyiz. Gazeteleri çıkarabilmekteler veya dernekler kurabilmekteler. E, Suriyanilerde bu tür şeylerde bir eksiklikte e, yaşandı mı bu 85 yıl boyunca? Okul sahibi olamamanın yanı sıra, okul açamamanın yanı sıra. Biraz bunlara da değinebilir miyiz? Şimdi yani ben, asli vatandaş olmak başka nelerden mağdur etti bizi? <gülüyor> ya yani Tabii o asli vatandaş e, kelimesi milli eğitimin kullandığı bir kelime. Çok da e, hoş bir kelime değil bence de doğrusunu isterseniz. Ama bu azınlık konusu bizim sürekli bizi sıkıntıya sokmuş olan bir konuydu. Azınlık olarak kabul edilmeme deyimi. Aslında çok net olarak bunu tartışmasız olarak Lozan'da biliyorsunuz o günkü söylemiyle gayrimüslim ekaliyetler. Yani Müslüman olmayan azınlık azınlıklar. Kuruplar. Eğer bu burada azınlık olmanın tek kriteri var o da azınlık. Müslüman olmamak. E biz de Müslüman olmadığımıza göre bunun tartışmasız olarak azınlık kabul edilmemiz gerekiyor. Tabi burada kardeş Ermeni ve Rumlardan biraz daha farklı bazı organizasyonlarda yahut bazı dernek kuruluşlarında olmamızın bir nedeni bir yerde kendimizi çok iyi ifade etme etmemiş olmamız şimdiye kadar. Bir de çok önemli bir sebep var biz 1950'lerden sonra yoğun olarak İstanbul'a gelmeye başladık her zaman Osmanlı döneminde de merkezden uzak kalarak uzak kalmakla o gün o, o bölgenin şartları içinde onun onun didişmeleri içinde bu, bu konulara çok daha aktif bir ister Hareket ister aktivite nasıl dersek bulunamadık. Ama burada bu Lozan görüşmeleri esnasında bir takım görüşler var ve ruhanilerimizden, ruhanilerimizden orada görüş vermek için gidenler var bizdeki bilgiye göre. Orada dinlenmemişler zaten Lozan konferansında ve biraz önce söylediğim gibi tartışmasız olarak biz. Azınlık statüsündeyiz. şimdi Ozan'da ne yazık ki evet doğrudan bizler çoğunlukla sesimizi duyuramadık. Büyük devletler bizim adımıza konuştular. Ve büyük devletlerin de birinci öncelikleri kendi hesapları, kendi çıkarlarıydı. Ne bileyim kapitülasyonlardan oluşan duyunu umumiye borçlarını taksite bağlamak, onları E, tahsil edebilmek onların birincil kaygısıydı evet. e, ve biz e, haklısınız e, sadece Suriyeni delegasyonu değil muhtemelen e, Ermeniler de dinlenmedi e, büyük devletlerin bir pazarlık masası oldu. Evet ve o dönemden bu son 10-15 yıla gelene kadar hep biz de azınlık değiliz diye bizde de çok yoğun olarak söylendi biz azınlık değiliz. Diye şey yaptı, söylendi. Peki buna karşılık söylediğiniz gibi birçok e, kayıplarla uğraştık. Yani azınlık değilsek o zaman e, Müslüman Türk vatandaşının haklarından istifade etmemiz gerekiyor. E, hadi bak bir, bir e, şey kamuda görev alma, işte orduda, emniyette görev almaya gittiğimiz zaman diyorlar ki siz Hristiyan'sınız. E, peki şu, Hristiyansak o zaman okulumuzu kuralım. Hayır siz azınlık değilsiniz. Biraz önce milli eğitimden gelen cevapta olduğu gibi. Doğrusunu isterseniz biz de çok fazla gitmedik bu şey bu olayların üstüne. Ama zaten tartışmasız olarak burada bizim statümüzün ne olduğu belli ve bu statüye dayanarak. Tabi antik Arami dili biraz önce söylediğim gibi 5500 yıl geçmiş var. Arami dilini Süryaniler Hristiyanlığı Kabul ettiği zaman Aramilerden Pagan Aramilerden Kendilerini ayırmak için Pagan Aramiler Arami olarak isimlendirildi Hristiyanlığı Kabul eden Aramilerde Süryani olarak isimlendirildi Çok Ve, önemli bir noktaya değindiniz Sait Bey keşke bu noktayı Biraz daha açsanız çünkü Bugün de belki aynı kökten gelen e, gruplar e, farklı isimlerle de tanımlanıyorlardır. Çünkü ben biliyorum ki bir Süryani kadim kavramı var, Doğu Ortodoks Kilisesi'ne mensup bir yaklaşım, Katolik Süryani kavramı var. Ve bundan ötürü de farklı ifadeler de var. Bunları biraz tanıtırsak dinleyicilerimiz için ilginç olabilir. Yani Türkiye'deki e, radyo dinleyicisini düşünecek olursak, yani sokaktaki insanı düşünecek olursak bu konular çok da bilinmeyen şeylerdir. Mesela Keldaniler kimlerdir e, ya da bugünkü bizim genel olarak Asuri-i diye ifade edeceğimiz yapı içerisinde ne gruplar vardır evet. ya da niye Asuri değil de Süryani diyoruz çünkü bu sözcüklerin birbirinden türeme olduğu Assyrianlardan Assyrianlara e, döndüğümüzü evet. biliyoruz buradaki hassasiyetler nedir Asuri demek e, daha mı doğrudur mesela biz e, yerleşmiş bir algı olarak e, Ermenice yazarken bizim gazetede Süryanilerden bahsederken Asuriler diye bahsediyoruz yani Asuriler diye bahsediyoruz Evet. Türkçe'de Süryan derken Ermenice'de Süryaniler demiyoruz biz. Ermenice yazarken terminoloji öyle getiriyor. Yani evet. burada ayrı evet. bir kategori yok. Ayrı bir şey yok. Şimdi orada bir özellikle... Sizden dinleyelim. Evet. Yani o konuda biraz Farklı bize Döndüğü zaman orada biraz bir kavram kargaşası gibi görünüyor. Oysa patrikliğimiz bunu net olarak açıkladı. Şimdi şeyde Türkçe'de tamam Süryani diyoruz. Asuri diyoruz Nasuri diyoruz bu tüm Bunların gelişimini biraz sonra anlatacağım Ama İngilizce'ye çevirdiğiniz zaman Assyrian diyorlar Bu Assyrian farklı bir grup Syrian dedikleri zaman bu sefer Suriyeli anlamı çıkıyor O zaman Patriklik buna bir çözüm getirdi Ve Siryak ismini kullandı Yani biz Süryani Ortodokslar başka bir dile İngilizce çevrildiği zaman Siryak olarak anlatılıyor. Şimdi Süryaniler Hristiyanlığı ilk kabul eden grup. Aramiler eee Antakya civarında o, o bölgede yaşayan Aramiler Sürya şey Hristiyanlığı ilk kabul eden milletler ve bu 37 yılında ilk Antakya Kilisesi kuruldu. Daha sonra çok kısa bir zaman sonra Antakya Süryani Kilisesi'nin adını aldı o oradaki kilise. Tabi ilk kilise, ana kilise biliyorsunuz Kudüs'te. Kudüs'ten sonra ilk kurulan kilise Antakya Süryani Kilisesi. Daha sonra bu kiliseden ayrılan birçok gruplar var. Mesela Nastu, Nastur Kilisesi. Antakya derken Sempier'i mi kastediyorsunuz? Antakya'daki, evet. Sempier, bugünkü evet. Mağara Kilisi evet. olarak bildiğimiz evet. Sempier'i kastediyorsunuz kilise. değil mi? Kürsü olarak Hı -hı. anlatmak daha doğru. Tabii tabii. tabii. Evet. Oradan ilk defa Nasturi'ler belli bir şeydi, yorum farkından dolayı. Tabii ben tarihçi de değilim, din alanı da değilim. Ama bildiğimi paylaşmakta yarar var. Nasturi Kilisesi ayrıldı. Süryani Kilisesi'nden zaten. Ondan sonra Antakya Kilisesi Antakya Süryani Kilisesi oldu. Antakya Süryani Kilisesi'nden Nasturi Kilisesi ayrıldı. Nasturi Kilisesi'nden bir dönem sonra Papa'ya bağlanan bir grup ayrıldı. Papa'ya bağlandı. Bunlara Keldani dendi. Daha doğrusu daha sonra Bizans'ın Bizans'ın baskısıyla o zamanki Bizans'ın Süryani Kilisesi'ne yaptığı baskıdan dolayı Melkit Kilisesi türedi. Melkit Kilisesi Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlıldı. Onun için Suryancı'da ona Melkoyu derler. Melkit, Melkit hı hı. Kral'a, Melike bağlı olan kilise olarak anıldı. Daha sonra Beyrut'ta bir grup yine Roma Kilisesi'ne bağlanmak istedi ve e, Morani Kilisesi'ni kurdular. Mor Moraniler yine Yani bizim Boşuniler Maruni diyebildiğimiz grup değil mi? Morali Maruniler, Maruniler. E, Süryani Kilisesi'nden Ayrılmış bir gruptur e, Daha sonra Marunilerden sonra e, Süryani Katolikler Yine Süryanilerden bir grup e, Süryani Kilisesi'nden Ayrılarak papaya bağlandı Süryani e, Katolik Kilisesi ismini aldı En son Süryani Protestan Kilisesi, o da bağımsız bir şey olarak, kilise olarak ayrıldı. Bize Süryani Kilisesi, onun için bize Süryani Kadim Kilisesi Aha. diyorlar. Bu çekirde, ana, ana kiliseden ayrılmış olan birçok kilise var, belki saymayı yapabiliriz. Atladım. işte Babil Kilisesi gibi bu, ufak tefek bir sürü kiliseler filan da var. Biraz önce söylediğim gibi ne tarihçiyim ne de e, teolojide de çok e, ...fazla bilgim olmadığı halde... ...sadece üstten kabatasak anlatıyorum. Biz azınlık mensupları... ...kaçınılmaz olarak bir kader halinde... ...ister istemez amatör boyutlarda... ...biraz tarihçi oluyoruz... ...biraz evet. siyasetçi oluyoruz... Evet. ...biraz teolog oluyoruz... ...din tarihi öğrenmek zorunda kalıyoruz... ...bu hepimiz için ortak bir durum... ...yani biraz... ...toplumu temsil etme gibi... ...misyonlar aldığımızda... Evet. Öyle sorularla karşılaşıyoruz ki bunlar hakkında ilgimiz de oluyor. Yani evet. siz tarihçi değilsiniz ama eminim ki tarihle ilgili makaleler rastladıkça okuyorsunuzdur ya da araştırıyorsunuzdur. Evet. Din tarihiyle ilgili rastladıkça sizin ilginizi başkalarından daha fazla çekiyordur. Hepimizde bu hal var yani bütün azınlıklarda. Evet. Ve buna bağlı olarak şimdi Süryani Kilisesi ana kiliseden ayrılmış olan Hep bütün bu saydığımız kiliseler, başka kiliseler, bununla ilgili ne oluyorsa, ne yazılıyorsa hep Süryani Kilisesi olarak çıkıyor. Mesela çok ilginç, e, ismini şimdi hatırlayamayacağım bir e, şeyin, akademisyenin bir profesörünün yazdığı kitap. Ş şeye bakıyorum, içindekilere bakıyorum. Diyor ki Süryanilerin şeyde, birinci dünya savaşındaki isyanı diye geçiyor. Açıyorsunuz kitabı, orada işte Nasturi'ler. Nasüriler Hakkari civarında işte Ruslarla işbirliği yaparak orada ayaklanmış ve ııı e o ay sonucunda da eee şey ciddi bir tartışma şey, yaşan savaş yaşanmış ve orada zaten şu anda Hakkari'de neredeyse kal, kalmamış şey e, kilise başta orada Süryani Kilisesi diyor. Öbür tarafta Nesturi Kilisesi. Diyor. Tamam ayır Nesturi'yi Süryani'den ayır. Hepsi bütün Süryani kiliselerine malik olmuş mal oluyor. Evet. E, peki e, öyle bir hiyerarşi de var mı acaba? Yani iki lisenin kapsayıcılığı da var mı? Nasturiler de mesela e, Süryani ruhani önderlerin e, sözlerini e, makbul sayarlar mı? Makbul sayarlar mı derken, hürmet anlamında demiyorum da geçerlilik anlamında. Öyle hiyerarşik bir şey de var ya mıdır? Tabii, burada içerisinde? bu Nasturi kilisesi daha sonra Şikago'da ve Kuzey Irak'ta iki tane olmak üzere birer, şey birer tane olmak üzere patriklikleri var. O ayrı bir kilise ve tabi burada bu sizin kendi Hı -hı. iradenize, iradenize bağlı. Evet. Biz mesela bunu hep önerek söylüyoruz. Ruhanilerimiz de e, başka şekilde yorumlanabilir tabi ama ruhanilerimizle uyum içinde bizim yönetim kurulu toplantılarını yapar gerektiği zaman metropolitimizle sayın metropolitlerimizle toplanırız ve bir tamamen uyum içinde e, götürmeye çalışıyoruz e, kilisenin e, varlığını. Burada bizim kilise bağımsız bir kilise. Tamamen şeye bağlı Şam'daki patrikliğe bağlı, bağlı bir kilise. Yani şeye biz papaya da bağlı değiliz. Başka bir bir kilise, başka bir dini lidere da de bağlı değiliz. Bizim Dini liderimiz işte Papa seviyesinde, Rum Ortodoks Kilisesi seviyesinde o şekilde değerlendiriliyor, o şekilde kabul ediliyor. En eski kilise olarak bizim kilise kabul ediliyor. Antakya ve Doğu kiliseleri patriy olarak evet, geçiyor. Doğu Ortodoks Kiliseleri. Doğu, Doğu Ortodoks Kiliseleri patriy olarak geçiyor. İsterseniz... Okulla ilgili evet. kaldığımız evet. yerden evet. devam edelim Lütfen ben bunu faydalı gördüm Çok da iyi evet. oldu bu evet. açıklamalarınız Genel bir bilgi verme anlamında Ama gündemimiz Tabii ki okul Gene okul üzerinden devam edelim Çünkü bizim haberde de işlediğimiz bir soru vardı Şu anda okulu biz anaokulu olarak açıyoruz Ama ufkumuzda herhalde bu tabii bir ki. pratiktir Akabinde tabii. ilkokul veya lise bölümleri de Belki gündeme gelecektir ihtiyaçlar doğrultusunda Biz şuradan yola çıktık dedik ki uzun bir aradan sonra hem en kolay çocuklara küçüklere dil öğretilir çocuklar dili çok daha rahat öğretirler oradan yola çıkarak e, belli bir deneyim edineceğiz ve ondan sonra işte zaten şu andaki 4 artı 4 artı 4 sisteminde de çok rahatlıkla böyle kademe kademe gideceğiz diye düşünüyoruz. Şimdi burada bu bizim yazımıza renk cevabı ıı, geldikten sonra ıı, Ankara'da azınlık temsilcileri temsilcileri Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bir iftar veriyordu. Biliyorsunuz hı hı. sayın özellikle bu son ıı, vakıflar yasasıyla kurulan vakıflar meclisinde azınlıkları temsil eden Sayın Laki gerçekten çok ciddi çok güzel çalışmalar yapıyor ve özellikle biz cemaat vakıflarını bir arada getirmekte çok başarılı, çok özverili çalışmalar yapıyor. Her sene bir yerde iftar veriliyor. İşte 3 sene geriye gidersek Gülhanede bir iftar verildi. Sayın Başbakanımız katılmıştı iftara. 4-5 tane bakanımız vardı. İşte Sayın Patriyemiz, Bartelomoz vardı. Bizim Metropolitimiz vardı. Başka Din adamları, işte Diyanet İşleri Başkanı, onlar hepsi gelmişlerdi. Ee, ondan sonra Ankara'da dedik ki biz vakıflar meclisine ve bürokratlara, bazı bürokratlara iftar vereceğiz. En son iftar da şeyde oldu, Mardin'de oldu. Şimdi o iftara döndüğümüz zaman orada e, iftarda Sayın Devlet Bakanımız vardı Bülent tarınç Ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de davetliydi. Tabi orada kısa konuşmalar yapılıyordu. İftardan önce Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Mehmet Küçük Bey ile tanıştık ve durumu anlattık. Ya olmaması lazım diye böyle ayaküstü konuşmada bu yazınızı siz bize de gönderin diye söylediler. İftara geç, geçtikten sonra iftara, iftarda tabi cemaat... Temstirciler olarak 3-4 konuşma yapıldı. Ben de hem Süryani sorunlarını anlatırken konuşmamda Süryanilerin işte 5500 yıl iyalı geçmiş olan Atak, Arami antik Arami dilinin yaşatılması için eee yaşatılması için çocuklarımıza eee Süryanice dersini öğretmek istedik ama izin vermediler şeklinde söyledim konuşmamda. Ben Benden önce benden sonra konuşan Sayın Hüseyin Çelik de bir vatandaşım aynen şu şekilde e, söyledi Bir vatandaşım çocuğunu ana dilini öğretmek istiyor Ona izin vermiyoruz dedi bu, Böyle bir garabet olmaz diye söylemişti O zaman bu isteğimizi haklılık getirmişti Şimdi Ankara dönüşünde Özel, özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nü yazıyı gönder, gönderdik hemen oradan e, cevap bekledik. Tabii bizim dava açma süremiz de yaklaşıyordu. İşte e, sayın e, şey Küçük Mehmet Küçük Bey işte bakanla görüşeceğini falan söyledi. Baktık e, dava süresi geçiyor. Davamızı açtık. Burada eee Sayın Avukat Haluk Elden ve Sayın Avukat Süleyman Bektaş bizim vakıfla ilgili bütün davalarımızı yürüten çok değerli iki arkadaşımız, iki avukatımız. Bunlar İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi vasıtasıyla Ankara 13. İdare Mahkemesi'nde duruşma talebiyle dava açtılar. Ve 16. bir tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği savunmada davanın reddedilmesi istendi. Daha sonra 14 Haziran'da Ankara'da yapılan duruşmaya yine avukatımız Süleyman Bektaş katıldı. O da savunma yaptı ve 18.6 tarihinde yine şeyde toplanan 13. İdare Mahkemesi arkadaşlarım verdiği arkadaşlarımızın avukat arkadaşlarımızın verdiği bu gerekçeli karar haklı bularak isteyimizi kabul ettiler. 31 Temmuz'da e, karar bize e, hmm. anlat şey gönderildi. Tabi burada bir aylık bir şey itiraz süresi vardı. Bu itiraz, Ve galiba bakanlıkta itiraz etmedi değil etmedi. mi? Etmedi. Evet. evet. Bu da bir biz, duruş anlaşması. Biz anlaşılan. onlarla evet. onlarla onu hmm. beklerken heyecan içinde beklerken Ben ıı, aradım avukatları. o onunla konuştuğum zaman dedi ki davayı kaybetmiş miydik? Evet dedi, kaybettiğimiz her davayı biz ıı, temiz ederiz dedi ama bir bakayım dedi. Ben yarım saat sonra arayın dedi, aradığımız zaman yok temiz etmedik dedi. Hı hı. Tabii bu konuda ıı, gerçekten hem avukatlarımız çok iyi savundu. Bu 13. Iı, İdari Mahkemesi'ne teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bugünün şartlarında gerçeği kabul edip davayı uzatmadığı için onlara da teşekkürü bir borç biliyor Şimdi Olsun. önümüzde daha zorlu bir süreç var. Evet, daha aynen, büyük aynen, bir evet. sorumluluk, daha evet, bir evet. süreç var. şimdi evet. e, Biz gene bir e, müzik arasına giriyoruz. Bu kez e, Yakup Sivirino'nun Habibo adlı parçasını dinleyeceğiz. Anadolu'da ve Mezopotamya'da konuşulan çeşitli dillerden 10 şarkının yer aldığı Dinledik mi onu? Aa, pardon. pardon reklam yandım. arasından sonra evet. Tamam o zaman bir reklam arasına giriyoruz. Sonrasında da e, gene bu gündemin dışında ama gazetemizin gündemi içinde olan bir parçayı anons edeceğiz size. Şimdi önce bir reklam arası. Radyo Agos. E evet. Τα βγούς του κοντά στη Ροταδιλή, Ήκα να πάρω αγέρα στην αντισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίης παρακτικά θρηνή, Σπάσε καρδιά με χάθη το γέλα στο παιδί. Είχε ένανδριακέ και φτώρος και αιώνια θα θρηνά, Baid του ma το maid peشel windapad inhalt ega üldum Rõoksonda vaassade maidime veят üldum στο veste tiks," kaan matva »õm당. Mõnu etan seõudminnas siis mängum ku היהudum Κι από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που είχασα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ αγάπη, μ' αγάπη, θα στο λέω για το τι έκανες αιώνια θα σε κλαίω. Γιατί ku sa kruusmastak seda nesse siin oksad Tu sag duz ma slackse dan lesesi, noksa diwi slackse kasto lolas tope di. Ya diolu tu sag duz ma slackse kanesesi, noksa diwi slackse 1974 yılındaki bir kayıttan dinledik biz Maria Faranduli'nin sesini. Bu parçanın seçimi bu hafta Ağustos'un 4. sayfasında işlediğimiz bir haberle ilgili, üzücü bir haberle ilgili. Evrende de biliyorsunuz Yunanistan'dan bize haberleri geçen bir arkadaşımız. Neonazi Altın Şafak Partisi'nin militanları, Pavlos Fisas'ı, bıçakladılar. Bu neonazilerin e, neredeyse rutinleşmiş cinayetlerinden birisi oldu. Bir dizi cinayetler var ve buna karşı da büyük bir tepki oluştu. Hatta e, sevgili arkadaşımız Yunanistan'dan telefon açtı. Ağlıyordu telefonda. Takui Minasyan. Atina'da yaşayan bir öğretmen arkadaşımız. Emekli öğretmen. E, Yunanistan'ı yasa boğan bir cinayet oldu. Bu, bu şarkı şimdi Maria Faradour'in e, Teodrakis Bestesi'ni e, özellikle bunun için altı koydu. E, bu tanıtımı yaptıktan sonra biz gene şimdi bize döneceğiz. Ve e, Sayın Say Susi'nin zaten süreci neredeyse bize anlattığı bu aşamaya nasıl gelindiğini. Şimdi bizim ilgimiz artık e, bundan sonrasına dair olacak. Yani şimdi bu karar e, İstanbul'daki sür, yani toplumunda nasıl karşılandı, nasıl bir heyecan yarattı, e, yarın Okul açılacaksa eğer yarın dediğim önümüzdeki öğrenim yılında e, bugünden nasıl bir hazırlıklar var? Toplum içinde nasıl bir hazırlıklar var? Mesela çocuğum işte e, gelecek sene anaokulu yaşında olacak oraya vereceğim diyenler var mı? Nasıl bir alışveriş var toplumda bu konuda? Evet şimdi ben yine bunu söylemeden önce biraz Süryanilerle ilgili kısa bugünkü Türkiye'deki... Suryanlarla ilgili kısa bir bilgi verme gereğini duyuyorum. Şimdi ortalama 25.000 civarında Süryani yaşıyor e, Türkiye'de. Bunların %80'i İstanbul'da yaşıyor ve bu İstanbul'da yaşayan Süryanilerin tek temsilcisi var. Bizim Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Vakfı. Eee medyada 3.000 civarında eee Suryani var. Bu Hemmedyat'ın içinde hem Medyat'ın birçok köyünde Mardin'de 73 ailemiz var. Adıyaman'da 150 ailemiz, 120 ailemiz var. Diyarbakır'da birkaç ailemiz kalmış maalesef. İşte Adana'da, Mersin'de ve Gaziantep'te yine bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ailelerimiz var ve biraz önce söylediğim gibi büyük çoğunluk İstanbul'da yaşıyor. Ve İstanbul'da da en çok Bakırköy, Yeşilköy civarında yaşı yaşıyor cemaatimiz. Tabii çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Çok büyük bir memnuniyetle karşılandı bu bu istek. Çünkü hepimizde hepimizde Ee, çocuklarımızın süreyence öğrenmesi konusunda çok büyük bir istek var. Biz, siz, biraz önce siz de söylediniz. Asıl iş şimdi başlıyor. Bizim kuracağımız okulun mutlaka civardaki okulların kalite, en az onların kalitesinde olması gerekir ki e, aileler hiç çekinmeden, düşünmeden çocuklarını şeye göndersinler okula göndersinler. Tabi biz ilk adım olarak bize bizim cemaatimize mensup epeyce öğretmen, anaokulu öğretmeni, pedagok, psikolog var. Bunların hepsiyle bir toplantı yaptık. Hepsinde bizdeki heyecan en az bizdeki heyecan kadar bir heyecan var ve herkes bir an önce işe koyulmamızı istiyor. Bu amaçla bu toplantıdan hemen sonra yönetim kurulundan bir ekip kurduk. Yine bu eğitimci eğitim konusunda uzman olan, eğitim konusunda çalışmaları olan arkadaşlarımızdan da bir ekip oluşturacağız. Önce bir yeri tespit edeceğiz. Ondan sonra nasıl bir program uygulayacağız. Bu konuda çalışmalarımız var. Bunu tabii bu sezona yetiştirmemiz çok zor. Hatta o toplantıda çok istek geldi. Ya Başlayalım işte. Zamanla geliştiririz şeklinde bir istek geldi. Bu heyecanı okuduk. Bütün toplantıya katılan cemaat üyelerimizin hepsinde o heyecan vardı. Ama biraz önce söylediğim gibi bizim yapacağımız okulun mutlaka bu kadar sene sonra kurulacak ilkokulun mutlaka çok iyi olması gerekiyor. En az çevredeki okulların kalitesinde olması gerekiyor. Bu arada işte Uzun senelerinde yine emine sahip olan kardeş Ermeni okullarından, kardeş Rum okullarından, müsevi okullarından bilgiler alacağız ve önümüzdeki sezon bu sezon değil diğer sezona yetiştireceğiz diye umut ediyoruz. Sait Bey, e, söyledikleriniz e, hem bizim için ve eminim e, bizi dinleyen dinleyiciler için öğretici oldu, ufuk açıcı oldu, bilgilendirici oldu. Size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ayağınıza sağlık zahmet ettiniz, geldiniz. E, güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz size Sait Bey. Ben asıl size teşekkür ediyorum. Başta da söylediğim gibi Uygar Bey hem kilisemize kadar geldi söyleşi yaptı. Siz bizi burada kabul ettiniz. Konumuza duyarlılık gösterdiniz. ben hem yayın hayatınızda hem gazetede hem radyoculukta inşallah televizyonlarda görmüş oluruz. <gülüyor> Başarılar diliyoruz. bu tür bu tür çalışmalara gerçekten azınlık temsilcilerinin artık çok ihtiyacı var. Siz ön ayak olmuşsunuz. İnşallah gelişerek devam eder. Hep beraber. Teşekkür ederiz. Daha güzel günlere. Bütün ülkemizde herkesin istediği gibi, herkesin her kendi hakkına sahip olduğu gibi, başkalarının da haklarına haklarına saygılı olduğu bir ortam ki burada tabii ki yavaş yavaş ilerliyor süreç ama biz her geçen günün ülkemiz için daha iyiye gittiğini ve yakın bir zamanda özellikle Ortadoğu'da Doğu'da Özellikle Suriye'de gerçekten biz çok ciddi sıkıntı içindeyiz. Ee, orada Suriyanilerin en kalabalık olduğu ülke Suriye. Ve maalesef bizim cemaatimizde, yalnız bizim cemaatimiz değil, bütün, bütün Suriye halkı. Bütün Suriye çok halkı. Çok büyük sıkıntı evet. içinde. Özellikle bizim kaçırılmış olan iki metropolitimiz var. Biri Rum Ortodoks metropoliti, biri bizim Halep metropolitimiz. 22 Nisan'da kaçırıldı ve maalesef 22 Nisan'dan beri hiçbir, hiçbir haber, haber yok. Çok ciddi endişe içindeyiz. Umarım ki burada Ortadoğu'daki bu ateş söner ve ülkemiz burada en huzurlu, en rahat olan ülkemizde bu demokratikleşme yönünde, insan hakları yönünde atılan adam, adımların hiç aksamadan devam etmesini Ve en önemlisi de son söyledikleriniz olsa gerek Sait Bey. Çünkü son tahlilde bizim bütün bu mücadelelerimiz, taleplerimiz, istediklerimiz... E, ...hepsi insan hakları başlığı altında ifade edilebilecek şeyler. E, dolayısıyla bizim anlaşılan şu ki... ...ya da net olarak görülen şu ki belki de... E, ...çözümlerimiz Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilintili. Türkiye demokratikleştikçe... ...Türkiye İnsan Hakları kavramını içselleştirdikçe bizim sorunlarımızın çözümü daha kolaylaşacak. Biz bunun ötesinde bir şey talep etmiyoruz. Yani sizin duyarıldığınız program boyunca birkaç defa tekrar ettiniz... ...5500 yıllık geçmişi olan bir kültürden, bir dilden bahsediyoruz ve bu dili bugün... Bizim jenerasyonumuz eğer unutursa sorumluluğu Tabii hepimiz yaşayacağız. Evet, ee, siz belki birinci elden yaşayacaksınız ama biz de sizin yanınızda duran insan olarak evet. biz de yaşayacağız. Ermeni olarak yaşayacağız, Türk olarak yaşayacağız, Kürt olarak yaşayacağız, Müslüman olarak yaşayacağız. Evet. Zamandaş olduğumuz için o sorumlulukta hepimizin payı olacak. Ee, o günahta hepimizin payı olacak. Eğer bugün 2013 yılında yaşadığımız dönemde bu dil kayboldu denirse artık bundan sonra öğrenen kalmadı denirse sadece yaşlılar konuşuyor denirse bunun sorumluluğu hepimizde olacak. Çok doğru. Çok doğru. Tekrar teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Var, devamını Sağ, Sağ olun. olun. Şimdi e, tekrar bir araya mı giriyoruz? Gene evet, bir müzik, müzik veriyoruz ve sonra e, kaldığımız Nereden yerden devam. Gene gündemimizde devam edeceğiz. Müzik Der ist Combat der Dorach Du zehn schnendorine Ja du denk mi <imit> punch me hagner me parte sin amar pe avadumen por u do pere y mer Siro pardesu, suik me kane Ermenice hafif müzik, Türkçe sözde hafif müzik diye bir ifade vardı, 70'li yıllarda çok popüledi, radyo sık sık bu başlıkla e, programlar sunulurdu. E, onlar çoğunlukla ...batı ülkelerinden gelmiş bestelere yazılmış Türkçe sözler olurdu... ...Türkçe sözlü hafif müzik programları... ...bu da şimdi Ermenice sözlü hafif müzik örneği sayılabilecek bir şey ama bu... ...özgün bir besteydi... ...Element Band topluluğu seslendirdi bunu... Los Angeles kaynaklı bir şey 2005'te Aradaban Cihan tarafından kurulan ve Ermenicenin yanı sıra Arapça, İngilizce, Fransızca, Portekizce, Farsça ve İspanyolca şarkılarda da seslendiren Element Band adlı topluluk Karanfiller adlı bir aşk şarkısı seslendirdi bize. Bu arada sevgili Uygar konuğumuzu yolcu ettik Sayın Said Süsin gerçekten de e, ilginç e, şeyler anlattı e, bize Kısmen biz bunlara haberimizden biliyorduk Ama radyo dinleyicilerimiz için eminim ki ilginç olmuştur e, Ve bu azınlık okulları Süreyenlerin azınlık sayılması sayılmaması muhabbetlerine girince e, Gene bu hafta Agos'un 8. sayfasında biraz genişçe gördüğümüz bir başka habere değinmek istiyoruz Ee, bu haberde de Tarih Vakfı'nın azınlık okullarıyla ilgili yaptığı e, uzun soluklu bir çalışmanın neticesi artık bir rapor haline getirdiler bu e, çalışmayı. Tarih Vakfı azınlık okulları e, temsilcileri ile birlikte, milli eğitim bürokratlarıyla ile birlikte, e, eğitim akademisyenleri ile birlikte uzun soluklu bir çalışma götürdü ve bunun e, sonucunda da Gayrimüslim okulları nasıl azınlık okullarına dönüştü e, başlıklı. Geçmişten günümüze azınlık okulları, sorunları ve çözüm önerileri e, başlıklı e, bir rapor yayınladı. E, bu raporla ilgili e, gene Vartan Esdukya'nın e, yaptığı e, kapsamlı e, derinlikli e, bir görüşme var Nurcan Kaya ile. Nurcan Kaya bu projenin çünkü koordinatörüydü. E, bu projeyi başından beri çok e, sistematik bir şekilde sürdürdü. E, çalışmada bir de e, Profesör e, Sina Akşin Somel'in e, bir değerlendirmesi var. Bu değerlendirme özellikle e, Türkiye'de okullaşma sürecinin e, tarihsel perspektifi içerisinde azınlık okullarının kuruluşunu anlatması anlamında da e, çok değerli bir çalışmaydı. ...buna da değinmeden... ...geçmek olmayacaktır... ...bu geçtiğimiz Perşembe günü... ...değil mi Galatasaray'da bir... ...basın evet, toplantısıyla... Vakfında. ...Tarih hakkında bir basın toplantısıyla... tanıtıldı proje... ...o da çok değerli bir şeydi... ...bir de şu arka sayfamızdaki... röportajdan biraz uylar ...bahsetmek ister misin... ...Viken Çiterya'nın yaptığı... ...Suriye'de ayrılıkçı Kürt Partisi yok... ...hak talep etmek ayrılıkçılık değildir başlığıyla verdiğimiz güzel bir röportaj vardı. Evet, PYD'nin eş başkanı Salih Müslüm bir röportaj gerçekleştirdi. Biliyorsunuz Suriye'de özellikle son dönemlerde dengeler giderek değişiyor. Yani ciddi özellikle müdahale tartışmaların olduğu dönemde de PYD bu anlamda ciddi bir aktör olarak öne çıktı. Salih Müslüm birkaç kez Türkiye'ye geldi. Türkiye dışıları görüştü. Ve bu anlamda aslında bölgede önemli bir siyasi figür olma yolunda Hızla ilerliyor ve bu konuda biraz PYD'yi anlattıkları, biraz PYD'nin dertlerini ve bölgede nasıl bir dengeyi sahip oldukları konusunda bir röportaj var. Salim Püsün bu noktada önemli mesajlar veriyor aslında. Sadece bir Kürt partisi, evet Kürt partisi olduklarını kabul ediyorlar. Ancak bunun dışında bir Suriye partisi, bir ortalığı partisi olduğu konusunda ciddi tespitleri var. Kapsamlı ve geniş bir röportaj yapılmış. Yani Rojava'dan, Rojava'nın nasıl bugüne geldiği, nasıl bir gelişim katettikleri ve bugün bölgede ne kadar stratejik öneme sahip olduklarını anlatıyor Salih Müslüm. Ve bu anlamda aslında e, hani sadece Kürt Partisi değiliz vurgusu zaten uzun süredir Salih Müslüm'ün dile getirdiği mesajlardan biri. Bizim röportajda da bunu özellikle vurguluyor. Bölgedeki özellikle Süryaniler, Araplar, Türkmenlerin de Ermenilerin de PYD içerisinde yer alabileceği ve bu anlamda bölge içerisinde e, kapsamlı bir politika ürettikleri, kapsamlı bir siyasi ürettikleri konusundaki mesajlarını dile getiriyor. Zaten bölgede bir özellik noktasında uzun süreden beri Salih Müslüm'ün dile getirdiği bir meseleydi. PYD sık sık bu noktada mesajları vardı. Bölgede bir özellik çalışmaları olduğunu ve bu anlamda bu özellik sadece Kürtler açısından değil, bölgedeki diğer bütün etnik gruplar için kapsayıcı olabileceğini dile getirdiği geniş bir röportaj var. Yine bu hafta Agos'un arka sayfasında. Evet, e, bunun dışında da... E... Agost'ta gördüğümüz haberlerden bir tanesi de Azerbaycan'da yaklaşan seçimlerle ilgili evet. bilindiği gibi yakın bir gelecekte Azerbaycan'da tekrar başkanlık seçimleri gündemde ve Arzu Gaybullah Eva'nın hazırladığı haber muhalefet hapse Zafere başlığını tanıyor. Ee, muhalif lider Cemil e, Hesenni'nin cümleleri var burada. Azerbaycan'da iyi ve kötü arasında bir savaş devam, bir savaş devam var. Kimse Azerbaycan'ı Kuzey Kore'ye çeviremez. Kimse demokrasimize heykeller dikerek hakaret edemez. Özellikle bu son cümle ne anlama geliyor? Bilmiyorum demokrasimize heykeller dikerek hakaret etmek sözü ama ben burada Aliyev hanedanlığının heykellere olan tutkusunu biliyorum yani Azerbaycan dışında da yurt dışında da büyük finansal kaynaklar aktararak evet. Aliyev parkları ki İstanbul'da da var bunlardan hı hı. ama Meksika'daki bir park biraz da sonra skandala yol açtı değil mi? Tepkilere yol açtı Meksika'da Aliyev Parkı e, tuhaf bir duruş var burada yani biraz e, çağın gerisinde kalmış bir e, hevesler görüyorum artık bu heveslerin sanki devri geçti yani Meksika'da Aliyev Parkı açmış olmakla kimeneği ispat etmeye çalışıyor Azerbaycan e, hükümeti devleti yönetimi başkanı buna akıl sır erdiremek çok kolay bir şey olmasa gerek. Evet Azerbaycan mümde, ekonomik gücünün mümkün olduğu kadar uluslararası siyasette kullanmaya çalışıyor. Ancak hani bizim de sık sık gazetede yer verdiğimiz, sık sık dile getirdiğimiz gibi bir Azerbaycan muhalefeti de söz konusu aslında. Hani Azerbaycan'da işler onlar için çok zor. Hani çok zor. Çok zor tutuklamalarla karşılaşıyorlar, çok ağır baskılar altında. Hani sürgünde olan muhalefet yani Yani Türkiye başta olmak üzere pek çok bölgede Azerbaycan sürgünleri var artık. Muhalifler ülkeden kaçmak zorunda kalıyorlar. Ee, hani böyle bir atmosferde, böyle bir dönemde yine Aliyev'in o yoğun baskıları birlikte 9 Ekim'de Azerbaycan seçmeye gidecek. Hani bu anlamda önemli tespitler var. Biz de sık sık dile getiriyoruz zaten. Ee, hani bu açıdan Azerbaycan'ın hem bölge siyaseti açısından nasıl, ne kadar etkili olduğu ve bu etkisini nasıl geldiğini altyapıda Azerbaycan'da aslında çok ciddi bir antidemokratik yönelim olduğunu tekrar dile getirmek gerekiyordu. Bu haftaki haberimizde de Arzu yine bunları detaylı bir şekilde anlatıyor bizlere. Evet bu antidemokratik e, üslup bir gelenek haline gelmiş sanki. Çünkü e, biliyoruz ki Ermenistan'da bundan çok fazla azade değil. Yani belki Azerbaycan kadar değilse bile Ermenistan'da da tablonun çok çok farklı tezahür etmediğini biliyoruz. Ee, acaba bu coğrafyanın bir kadire midir? Yani e, İran'ın hali ortadadır. E, biz İran'ı şah rejimi dönemindeki nasıl bir baskıcı rejimi olduğunu biliyorduk. Şimdi sen biraz önce muhaliflerin nefes alamadığını, her yerde e, sürgün muhalifler olduğunu falan söylerken aklıma İran geldi Benim gençlik yıllarımda bildiğim, burada tanıştığım, arkadaş olduğum birçok İranlı öğrenci vardı... Hepsinin ortak paydası bu sıkıntılardı. Arkasından İran'da devrim oldu. O şah diktatörlüğü devrildi diye sevinemedik. Çünkü gelen düzen daha ağır bir baskı üretti. Bugüne kadar da böyle geliyoruz. Gerçi şimdi son İran başkanlık seçimiyle belki ümitler biraz daha farklılaştı. Ama nedir, nereye evrilecek? Belki de bu coğrafyanın kaderidir bütün bunlar. Ee, şimdi... Evet yani belki de kuşaklar değiştikçe hani gençler biraz daha e, özellikle bu globalleşen dünyada internetin bu kadar yaygın olduğu, bütün dünyayla ilişim pulduğu bir dönemde gençler bence bu noktada etkili olacak hani bölgenin demokratikleşmesi konusunda. Azerbaycan'da da özellikle bu konuda gençler ön planda yani bir nida topluluğu bir gençlik örgütü var Azerbaycan'da çok uzun süredir aslında muhalefet yapmaya çalışıyorlar yoğun baskılara rağmen. Ve özellikle Mart ayından bu yana da 800 hala hapiste ve hani neler olacağına dair ciddi bir belirsizlikle Belirsizlik. söz konusu geleceğine dair. Ancak dediğimiz gibi hani bölgede belki bir demokratikleşme sağlanacaksa yine o gençlerin yaratacağı o toplumsal dinamik belki de bunu sağlayacak. Evet şimdi tekrar bir araya gidiyoruz. Öyle mi? Peki biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yani, evet. Bir müzikle mi bitiriyoruz bu durumda? Aha Bu çok güzel bir anons olacak. Şimdi bizim için çok keyifli bir anons olacak. Ee, Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümü. Çünkü bugünler e, 25 Eylül'de yitirmiştik geçen yıl sevgili Neşet Ertaş'ı. Kendi sesinden bir türküyle an, an, anıyoruz. Ayrıldığı eşi Leyla için yazdığı türkülerden biri bu. Sevda gitmiyor serde. Ašlarim kara kara daman da, leyla leyla Gözlerin derde çarede eyle yarim eyle Gözlerin derde çarede eyle yarim eyle. Senin için yanarım leyla leyla Kerem misalin arada, böyle yarim böyle Kerem misalin arada, böyle yarim böyle Eyveda gitmiyor serdede amanın Leyla Leyla düşürdün beni derdede böyle yarim böyle düşürdün beni derdede böyle yarim böyle sülfüflerin dökülmüşte amanın Leyla Leyla Al yana'na perde de eile yarim eile Al perde de eile yarim eyle.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 de söle yarim söle neyse söle yarim, de, söyle yarim söyle. suçum nedir bilmiyorum da aman leyla leyla suçum nedir bilmiyorum da aman ey leyla leyla neyi ses söyler yarim de söyle yarim söyler neyi ses söyler yarim de söyle yarim söyle.